İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu akşam sizlerle e, tarikatları konuşacağız. Tarikatlar e, tasavvufun birer eğitim kurumları olarak e, bilinmektedir. Tarikatları anlatırken üst başlık olarak tasavvufta hakka ulaştıran yollar başlığını kullandık. E, bunu özellikle e, şu manada alıyoruz. Bazı kimseler tasavvufla tarikatları birbirinden ayrı şeyler gibi e, anlatıyorlar. E, oysa tasavvufla tarikatlar birbirinden ayrı e, olgular değildir. Tarikatlar tasavvufi hayatın yaşandığı organizasyonlardır. Dolayısıyla bunları birbirinden ayrı etmek mümkün değildir. Ve işte tasavvufta hakka ulaşma yolları diye tanımlamamızın sebebi, bunların ikisinin bir olduğunu tasavvufi hayatın yaşanması ve e, değişik usullerle efendim, uygulamalar tarikatları oluşturmuştur. Bu yüzden bunu söylüyoruz. E, Arapça e, tarikat kelimesi arkadaşlar. E, tasavvufta terim olarak Allah'a ulaşmak isteyenlere mahsus, adet, hal ve davranış anlamına geliyor. Yani değişik usulleri tarikatlerde görüyoruz. Yine sözlük olarak Farsça'da yol, adet, kanun, din gibi manalara gelen rah kelimesi de Osmanlıca'da, Osmanlıca metinlerde yol, usul manalarına geldiği gibi tarikat anlamına da kullanılabiliyor. Yani Osmanlıca bir metinde rah kelimesi gördüğünüzde bundan tarikatın kastilmiş olabileceğini de hatırda tutmak gerekiyor. Tarikatlar söz konusu olduğunda arkadaşlar, tarikat eğitimi söz konusu olduğunda tasavvuf büyükleri özellikle şeriat tarikat birlikteliğine ve bunların birbirlerini tamamlayıcı olduklarına dikkat çekerler. Yani tarikat hayatı şeriattan, şeriatın kurallarından bağımsız ayrı bir hayat tarzı değildir ve ona uymak zorundadır. Yani şeriatın zahir, dinin zahir kurallarına uymak zorundadır. İşte tasavvuf büyükleri bu gerçeği ifade etmek için değişik örnekler e, vermişlerdir. E, çünkü tarikat dinin e, batın yönünü ifade ediyorsa şeriat da dinin kuralları yani zahir yönünü ifade ediyor. Bunlar birbirlerini tamamlamaktadırlar. Nasıl tamamlıyorlar ve nasıl birbirlerinden bağımsız olamıyorlar? Bunun için birçok misal verilmiştir. Ben buradan birkaç tane misal seçtim. Onlar üzerinden anlamaya çalışacak olursak. Mesela bunlardan bir tanesi şudur. Şeriat bir gemi ise tarikat deniz hakikatte de incidir. Hayır tarikat yoluyla hakikate ulaşma gayreti var ya. Şimdi burada ee, eğer siz denizin ortasındaki efendim denizin dibindeki hakikat incisine ulaşmak istiyorsanız o zaman oraya varın varmak için gemiyi kullanmak zorundasınız tarikat bir deniz ise evet bu deniz üstünde şeriat gemisinin kullanılması gerekir ki hakikate ulaşılabilir. gemi olmadan seyahat etmek ve hakikate ulaşmak yani inciye ulaşmak Mümkün olmaz. Bir başka örnek arkadaşlar. Şeriat cevizin dış kabuğu ise tarikat iç kabuğu hakikat de onun meyvesidir. Dış kabuk sağlam olmalı ki cevizin içi de sağlam olsun. Şimdi burada demek ki hakikat meyvesine ulaşabilmek için onun dış koruyucularının sağlam tutulmasına ihtiyaç var. İşte Şeriat dediğimiz, tarikat dediğimiz şeyler bu hakikati sarmalayan ve onu koruma altında tutan ee, kalkallardır. Bunlar birlikte olduğunda o zaman hakikat meyvesi sağlam olarak orada bulunacak ve ona ulaşma imkanı bulunacaktır. Bir başka örnek arkadaşlar, şeriat bir çember ise tarikat çemberden merkeze gelen yarıçaplar, hakikat ise merkezdir. Şimdi çemberden merkeze doğru çizgiler çizdiğinizde işte bu yarı çaplar merkeze doğru çizilen yarı çaplar tarikatları oluşturuyor. Nereden geliyor bu yarı çaplar? Yani çizgiler çemberden onun çevresinden geliyor. Dolayısıyla tarikatla şeriatın böyle birbirleriyle yakın irtibatları var demektir. Şeriat bir meşale, tarikat bu meşale ile yol almak. Hakikat ise maksada ulaşmaktır e, derler. Yani şimdi demek ki meşale olmadan karanlık yolda giderek hedefe ulaşamazsınız. O zaman meşaleyi elinize alacaksınız. Yani şeriat daima elinizde olacak ve o meşale ile birlikte tarikat yolunda ilerleyeceksiniz ki hakikate varasınız. E, bir başka örnek arkadaşlar. Şeriat Bakırı altın yapmaya yarayan simya ilmi, bu eskiden böyle bir ilimden bahsederler, e, simya ilmi, tarikat bu ilmin kullanılması, hakikat ise evet altın elde edilmesidir. E, şimdi demek ki e, bakırı altın yapma arzusunda iseniz o zaman o ilmi kullanacaksınız. İlim şeriatı şeriatı kullanacaksınız ki tarikattan bir sonuç elde edilebilirsiniz. demiş olur. Alauddehle Simnani, bu tarikat tasavvuf büyüklerinden önemli bir zat. Efendim tarikatı şeriatsız marifeti ibadetsiz gerçekleştirmeye çalışmak, din dışına çıkmak demektir ki bu asla kabul edilemez diyor. Yani siz ee, Şeriatın emirleri olan ibadetleri yerine getirmeden eğer tasavvuf yolunda, tarikat yolunda bir noktaya varacağınızı düşünüyorsanız e, bu mümkün değil. Çünkü siz zaten din dışına, din dışına çıkmışsınız demektir. İbadet olmadan marifet olmaz. Yani Allah'a ibadet farz olan e, ibadetleri yerine getireceksiniz ki marifet ilahi de olsun. Yani hakikate ulaşma imkanı da olsun. Bazı kimseler şeriat e, kurallarını, tarikat zikirlerini yapmaya başladıktan sonra küçümsemeye başlıyor ya da ihmal ediyorlar. Asla bu e, tasavvuf ehlinin kabul edeceği bir şey değildir. Zaten fukaha kabul etmiyor da ama tasavvuf ehlinde özellikle böyle bir tarikat ayaktının makbul olmadığını söylüyor. E, bir kimse sabaha kadar nafile namaz kılsa da, ee, sabah namazını vaktinde kılmasa onun dafilelerini hiçbir anlam ifade etmez. Sabah namazını vaktinde kılarak, efendim cemaatle kılarak yapılan gece dafileleri bir anlam ifade eder. Evet. İman Rabbani Hazretleri bu yüzden ki bu da Nakşibendi'ye büyüklerindedir. Şeriatın tahakkuk açısından tarikat yardımcı ve tamamlayıcıdır. Açıklamasını yapıyor. Yani Tarikat dediğiniz şey esasen şeriatın tam yaşanmasının bir aracı, ona tam onun tam yerine getirilmesinin bir tamamlayıcı unsuru olduğunu söylüyor. Yani tasavufa girmek, şeriattan uzaklaşmak, şeriatın ötesine geçmek demek değildir. Bunu söylemiş oluyor. Şimdi bu tasavvuf büyüklerin bu şekilde. Efendim şeylerini söyledikten sonra şeriatla tarikat e, arasındaki bu bağı, bağlantıyı belirttikten sonra e, şimdi tarikatların oluşumunun nasıl başladığıyla alakalı kısa bilgi vermeye çalışalım. E, arkadaşlar tasavvuf kaynaklarına göre tarikatların başlangıcı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar gider. Ta Peygamber Efendimiz'e dayanır. Rasul Ekrem Efendimiz başta dört büyük halife olmak üzere yani kulefayı rahsi din diye andığımız Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali başta bunlar olmak üzere birçok sahabiye değişik usullerle zikir telkin etmiş daha sonra bu usullerin devam ettirilmesiyle değişik adlar altında tarikatlar meydana gelmiştir. Şimdi burada tarikat zikin usulleriyle oluşan bu yollar daha sonra belli farklı efendim isimlerle tarikatları oluşturacak, oluşturuyor. Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu ilahi yol, bütün tarikatların birleştiği nokta olduğundan, e, onun e, o, Peygamber Efendimiz tarikatların başı olarak kabul ediliyor. O sebeple onun getirdiği dine ilahi yola tarikatı muhammediye adı veriliyor. Ee, i̇lk dönemde arkadaşlar tarikatlar o büyük dört halife nispetle onların isimleri ya da lakaplarına nispetle belli isimlerle bir dönem anılmış. Mesela Hazreti Bekir ile ee, devam eden, onun yaptığı zikir usulünü devam ettirenlerin yoluna, evet bir süre Bekriye adı verilmiş veya Sıddıkı Ye diye adı olmuş. Ee, es lakabından dolayı. Hazreti Ömer'e telkin edilen zikir şeklini devam ettirenlere bir müddet arkadaşlar Ömeriye adı veya Farukiye, Faruk e, lakabından dolayı Farukiye adı verilmiş. Hazreti Osmanlı devam eden Osmaniye Hz. Ali ile devam eden zikir şeklinde de Aleviye adı verilmiş. Tabi Aleviye deyince buradaki Aleviye Aleviye Aliye mensup olma Alevilikle karıştırılmaması gerekiyor. Onunla alakalı bir şey değil. Yani Alevilik hilafetle alakalı bir konudur. Buradaki Aleviye Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği zikir usulünü ifade ediyor. E, bu dört büyük halifeli tarikat sisleri arkadaşlar daha sonra nesliler tarafından devam ettirilmiş. Ancak günümüze bunların hepsi gelmemiş. E, yaygın olarak Bekriye ve Aleviye sisleri birçok konuyla günümüze kadar gelebilmiş. Onun dışında e, bazı sahabilerden de yine e, gelen e, sisleler var. Ama en yaygın e, sisle arkadaşlar tarikat e, çizgisi Hz. Ebu ile başlayan ve Hz. Ali ile başlayan sisleler olmuştur. Şimdi tarikatları zikir, yaptıkları zikir şekillerine göre de tasnif ediyorlar. Belli isimler altında alıyorlar kaynaklar. Nedir bunlar? Mesela hafi tarikatlar. Turuku hafiye diye anılıyor. Efendim cehri tarikatlar. Turuku cehriye. kıyavi tarikatlar. Kuudi tarikatlar. Yarı kıyami tarikatlar. Niye böyle isim veriliyor? Ve bunlar ne demek? Şimdi bunlar arkadaşlar hafi tarikatlar hafi gizli demek. cehri açık demek. Bunu zaten daha önce de zikir konusu anlatırken söylemiştik. Kıyam ayakta durmak, kuud oturmak. Yarı kıyamda, evet, e, orta, yarı e, ayakta durmak manalarına geliyor. Niye bunu böyle isimlerle anlatmışlar? Şunun için. Şimdi hafi tarikatlar, e, sessiz ve hareketsiz olarak kalp ile zikir uyguladıklarından bu ismi almışlar. Bekri'yi diyandığımız, demin Hazreti B. Bekir Sistesi'ne gelen tarikattan bahsetmiştik, sessizle. En yani arkadaşlar bu, ee, daha sonra bu siliste Nakşibendiye adını alacak. İşte bu yolla gelen kollar, Nakşibendiye tarikatının kolları genellikle gizli, sessiz kalp zikri, kalbi zikir uygulamışlardır. O yüzden bunlara hafi tarikat denmiştir. Tabi neden e, Hz. Önbekir'e peygamber efendimiz gizli zikir tehlikeli etmiştir, kalbi zikir tehlikeli etmiştir? Hazreti Ebu Bekir başka zikir yapmıyor muydu? Yani sesli zikir yapmıyor muydu? Elbette ki yapıyordu ama ona özel olarak Peygamber Efendimizin gizli zikir telkini o bulunduğu ortamda da doğru orantılı olarak hicret sırasında gizlendikleri mağarada yapılan telkindir. Hani ayette üzülme Allah bizimle birlikte la tahsen innallaha meana şeklindeki olay anlatılırken belirtilen ee, ayette ifade edilen e, konu aslında e, Hazreti Übükire kalbinden Allah'ı an şeklinde telkin ile gerçekleşmiş. Yani ayette üzülme Allah korkma Allah bizimle beraber deniyor. Evet tasavvürlü diyor ki burada Hazreti Übükire aynı zamanda Peygamber Efendimiz Allah'ı kalbinden anmasını söylüyor. Tabi sesli anamaz. Zaten gizlenmişler. Her an müşrikler onları bulabilir. Kalbinden Allah'a anıyor ve bu içindeki hüzdün, efendim, gamın, tasanın, endişenin e, dağılmasına vesile oluyor. Şimdi bu manada arkadaşlar sahabe efendilerimizden, Hulefayi Raşidi'inden mesela Hz. Osman'a yapılan özel zikir telkini de yine böyle kalbi zikirdir. Ne zaman yapmıştır bunu e, peygamber efendimiz? E, Hazreti Rukiye vefat ettiydi, yani peygamber efendimizin davadıydı Hazreti Osman biliyorsunuz. İlk kızı Rukiye'yi verdiğinde e, Rukiye vefat etti. Peygamber efendimiz taziye için onun yanına gittiğinde Hazreti Osman'ı çok üzgün olarak gördü. Ve ona e, buyurdu ki ya Osman. Gözlerini yum, kalbinden dünyaya ait ne varsa çıkar ve kalbinle Allah'ı an buyurdular. Şimdi e, tabi kalbinden dünyaya ait ne varsa çıkar dedikleri arasında e, eşi Hazreti Rukiye ile olan hatıraları da var. Dolayısıyla e, onları da bir kenara atması ve Allahı anması. Şimdi buradan Allahı andığında işte kalp ile Allahı andığında arkadaşlar kalbi Allah'ın Allah ile dolduruyor, Allah'ın zikri ile dolduruyor ve başka bir şey girmiyor. Böylece kalp genişliyor, bir huzur de bir hüzün dağılıyor, bir huzur geliyor, bir sekinet inmiş oluyor. Bir soru var. E, mürşid'in el vermesi onu vekil bırakmak mıdır? Sadece başka bir anlamda var mıdır? Arkadaşlar, mürşid'in el vermesi, e, mürit müritliğe kabul etmesi anlamında yani vekil vermekle alakalı değil. Yani bir mürşid falanca el verdi veya falanca mürşid'den el aldı denirse bu ona mürit oldu demektir. Ona mürit oldu. Yani e, şey onu eğitmek üzere kabul etti. Ee, ya da o kişi o şeyhin yanında tasavvuf eğitimi almaya başladı. Bunu kabul etti. Bağdasına geliyor. Ee, yoksa hilafet değil, halifelik arkadaşlar o eğitimi tamamladıktan sonra eğer ona e, sen de e, benim gibi İnsanları eğitebilirsin, mürit kabul edebilirsin derse o zaman ona onu ona hilafet vermiş olur. Ha bir de vekil tayin etme var. Vekil yalnız burada şöyle e, aslında seri sürük eğitimini tamamlamamış ama tasavvuf eğitiminde belli bir noktaya kadar gelmiş kişilere e, şeyhi adına faaliyet gösterme e, izni verilir. Yalnız bu kendi adına faaliyet göstermez. Yani gittiği yerde şeyhe mürit toplar. Veya şeyhin telkillerini, e, zikir tariflerini tarif edebilir. Evet bu vekildir. Bu hilafet e, değil. Yerine bırakma değildir. Yerine geçme, yerine bırakma veya kendisi gibi aynen onun e, halif, e, onun mürşid olmasını sağlamak, e, evet, ona tam bir hilafet vermek anlamına gelir ki bu ancak eğitim tamamladıktan sonra olur. Şimdi e, gizli zikir uygulayan tarikatlar arkadaşlar, yani cehri tarikatlar denilen tarikatlar, şey, sessiz zikir uygulayan tarikatlar, bunlar da nakşibendiye dışındaki hemen hemen bütün tarikatlar. Gerçi Şazeliye tarikatında da e, gizli zikir uygulanıyor. Kısmen Mevleviye tarikatında gizli zikir uygulanıyor. Bunları şimdi söyleyeceğim. Ama Kadiriye gibi, Halvetiye gibi, Rifaiye gibi tarikatlarda, Süreverdi gibi tarikatlarda sesli zikir uygulanıyor. Niye böyle? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye, bu tarikatlar Hazreti Ali'nin hadis geliyor, Hazreti Ali'ye e, sesli tevhid zikrini teyakit etmiştir. Yani sesli olarak zikri teyakit etmiş. O da o şekilde devam etmiştir. Biliyorsunuz, dilimizde arkadaşlar, şeriatın bize emrettiği e, ibadetler ki bunlar genel bağında zikirdirler. İbadetlerin yapılış şekillerine baktığımızda bir kısmının sessiz, bir kısmının sesli, bir kısmının hareketsiz, bir kısmının oldukça hareketli e, şekilde yapıldığını e, görürüz. E, zikir şekilleri de işte bunlar gibidir. Yani mesela namazda biz durduğumuzda e, içinden okuduğumuz e, namaz vakitlerinde vardı. Dışarıdan okunan Cemaatle kılındığında namaz vakitleri vardır. Efendim, e, ayakta dururuz veya e, otururuz veya rukuya gideriz, yarı e, ayakta durmak şeklinde bunu uygularız. Hacca gidildiğinde arkadaşlar, zikir tamamen sesli ve hareketlidir. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, sesli olarak herkes cemaat halinde söyler ve aynı zamanda hareket vardır. Beytullahın etrafında koşarlar, dönerler. E, demek ki böyle... Evet böyle e, ibadetler olduğu gibi bunlara benzer zikir şekilleri de e, olabiliyor demektir. Şimdi demin kıyami, kudî ve yarı kıyami tarikatlar dedik. Bu sessiz zikir uygulayan tarikatlar arkadaşlar zikirleri ayakta yapıyorlarsa kıyami tarikat adılıyor. Oturarak yapanlara kudî deniyor. Dizüstü kalkarak yapanlara da Yarın kıyami deniliyor. Ee, yani onun o usullerinden kaynaklanan e, şeyler. Şimdi bu az önce dersin başından itibaren hep silsilelerden bahsettik. Bu silsileler evet, tarikatları Peygamber Efendimiz'e bağlayan şeyhler e, zincir ifade ediyor. Evet. Yan tarafta mesela onu görüyorsunuz. Peygamber Efendimiz'den sonra bu meşhur efendim, dakşi silsilesi, dakşi benliğinin silsilerinde bir tanesi. E, burada e, kaydedilen. Evet mesela burada bu Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekir'in sındık. Sonra Selman'ın farisi Sahabede yine. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasım bin Muhammed, Caferi sandık, Bayezid Bistami şeklinde Efendim devam eden silsile. Evet, e, şimdi bu silsile zincir bağrasına geliyor tabi, ama aslında o halkalar şehirleri ifade ediyor her bir halkası zincirin. E, bunları oluşturan e, yazılı belgelere silsilename veya tomar adı verilmiş, kullanımda böyle. Hazreti Ömek'i ile başlayan Bekriye ile Hazreti Ali ile başlayan Alevi silsilerinin yaygın olarak günümüze geldiğini söyledik. Daha başka sahabe efendilerimizden gelenler de var. Onlar şimdi söyleyeceğimilerde. Ee, Hazreti Ömer ile başlayan efendim silsile bir müddet devam ediyor ve isimler tabi değiş, değişerek devam ediyor. Nasıl oluyor? Mesela Ömeriye diye başladığını söyledik. Bir müddet sonra arkadaşlar bu silsile de Yakup el-Medeni, Yakup efendi e, bu zikri devam ettiriyor ve o, o çizgi, o yol Yakup, Yakup Efendi'den sonra Yakubi'yi adını alıyor. Üçüncü yüzyıla geldiğinde bu sefer Ebu Said Harraz ile birlikte Harrazi adını alıyor. İki yüz sene sonra beşinci yüzyıla geldiğinde ee, Ukay bir şehabetli vasıtasıyla Ukayliye diye anılmaya başlanıyor. Ondan 200 sene sonra 7. yüzlü geldiğinde Raslan bin Yakup el Câbiri diye Raslan Reslaniye adıyla devam ediyor. Bakınız demek ki Hazreti Ömerle devam eden silsile de 700 sene en azından bura, burada aldığı isimler noktasından 700 sene devam ettiğini gösteriyor ki bundan sonra da yine bu Reslaniye adıyla devam ediyor bir müddet. Hazreti Osmanlı başlayan silsile arkadaşlar bir rivayete göre Bayezid-i ulaşıyor ki Bayezid Hicri 3. yüzyılın ricalindendir. Ki o zamana kadar Osmaniye adıyla anılıyor sonra Bayezid-i sonra silsile Aşkıye adıyla devam ediyor. Hz. Ali'ye gelince Hz. Ali'den hırka giyen Kümeyl bin Ziyad bu önemli bir isimdir. Kümeyl bin Ziyad ile devam eden silsileler Kümeyliye ismiyle tanınıyor ve günümüze kadar bu silsilenin e, kollara ayrılarak birçok kolu e, geliyor ve şu anda da faaliyetleri devam ediyor dünyada. Şimdi bu dört büyük halifenin dışında arkadaşlar diye sahabe efendilerimizden gelen silsileler de var dedik. Mesela Enes bin Malik, Hazreti Peygamber Efendimiz'in hizmetini görmüş Ocil yıl Medine'de. Enes bin Malik ile gelen silsile arkadaşlar, efendim, e, Hasan-ı Basfi, Ferkat-es Sabahî, Maruf Kerhî, Seriyat Sakatî, cüce vasıtasıyla Cafer-el Huygu'ye kadar gelmiş. Yani 348'de vefat eden. Yani o dönemin kaydağı arkadaşlar bu silsileyi zikretmiş. Tabi bu silsile daha sonra yine devam ediyor. Ama ee, bu, bu silsede master kaynak e, Cafer el-Hulli'nin zamanında yazıldığı için o zamana kadar gelen isimleri yazmış. Yoksa daha sonra kaynaklarda bu silsedenin devam ettiğini görürüz. Mesela Halinizade, Tibyan, bu, Halinizade diye ünlü bir müellif vardır Kemalettin Halinizade. Bunun e, Tibyan isimli e, Tarikatlar Arası diyebileceğimiz Arapça bir eseri var. Burada arkadaşlar Hz. Enes'ten gelen silsilenin adını Enesiyye diye adıyor. Ve bu silsilenin biri Muhyiddin İbn, İbn diğeri de Bedeviye tarikatının kurucusu Ahmet el-Bedeviye ulaşan iki kola halde devam ettiğini belirtiyor. Demek ki bir defa İbn Arabi ve Ahmet Bedeviye geldiğine göre 7. yüzyıla kadar Enesiyye adıyla devam etmiş. Sonra tabi Ahmet Bedevi ile birlikte tarikat Bedevi adını almış ki bu tarikat da günümüze kadar gelen e, tarikatlardandır arkadaşlar. Dolayısıyla Eresiye Hazreti Enesi'nin silsilesi günümüze kadar gelmiş oluyor. E, bir başka sahabi Ebu Derda'dan gelen silsile Derda'yı adını almış ve on bir zat vas vasıtasıyla Ebu'l Futu Ahmet bin Abdullah et Tavusi'ye kadar e, gelmiş. Şimdi Burada yani böyle sisler var onu demek istiyorum hepsini burada ayrı ayrı e, yazmıyorum. Şimdi arkadaşlar burada evet bu sisleri bilmemiz gerekiyor bu arkadaşlar bu e, dört halife ile birlikte olan ve nasıl isimler aldıklarını de yarar var onları bilin. Şimdi söyleyeceklerim var şu anda mesela e, bazı tarikat isimleri sahip. Bunlar önemli bunları bilin. Onun dışında birçok daha sisler var ama onların hepsini zaten bilmeniz mümkün değil. Bana sorsanız ben de bilemem. Yani sayın desenin isimlerini. Ama yine bilgi olarak burada bilmeniz de yarar var. Şimdi önemli olarak ne var? Hicri 3. yüzyıldan itibaren oluşan bazı tarikatlar var arkadaşlar. Bunlar mesela Haris el-Muhasibi ile oluşan bir tarikat var. Muhasibi adını alıyor. Halis el-Muhasib'i hatırlarsınız. Bunun eserini tanıtmıştık size. ilk tasavvuf klasiklerinden. El-i aile -el hukuk ee, Onun muhasibi yediye alınan tarikatında rıza anlayışına önem verilmiş. Hani nefsin raziye, merziye mertebelerinden bahsetmiştik. Allah'tan gelen musibete de nimete de rıza gösterme. İşte bunun üzerinde durmuş. Hamdun-i aynı dönemin insanı Kasariye diye bir tarikat oluşmuş onunla ve burada melamet anlayışına efendim önem verilmiş. Belamet arkadaşlar, nefsini küçük görme, levemetme, kötüleme manasına geliyor. Dolayısıyla e, evet, nefsi kibirlenmeme efendim, nefsinde e, iyiliklerden pay biçmeme efendim, nefsini e, tevriye etmeme gibi anlayışlara vurgu yaptığı için bu anlayış bu tarikatta öne çıkmış. Bayezid İstame ile oluşan bir Tayfuriye ki Tayfur Bayezid İstame lakabıdır. Tayfuriye tarikatı oluşmuş, sonradan Mutabbi Nakşibendiye adını alacak. Burada bir manevi sarhoşluk anlayışı ön plana çıkmış. Cüneybağdağı ile oluşan Cüneydiyede de ayıklık sahıv anlayışı ortaya çıkmış. Tabii bu manevi sarhoşluk cezbe halinin ön planda tutulması anlamına geliyor. Cüneydiyede de. E, cezbe hali değil daha ayık olma hali e, kendinde olma hali e, ön plana çıkartılmış demek oluyor. Bu manada daha başka e, tarikatlar da mesela Ebu Sayın el er -Harrazi ile Harraziye. Bunlar fena beka anlayışı üzerinde e, yoğunlaşmışlar ki Allah'ta fena bulmak. E, efendim bunlar daha önce size söylemiştim. E, ve fenafillah, bekabillah anlayışlarını efendim, öne çıkartmış bir tarikattır. Hakime Tirmizi'deki, yani Tirmizi'de oluşan tarikatta velayet konusu, velilik konusu öne çıkartılmış. Ebu hüseyin Ednuri ile İsar anlayışı, yani kardeşini kendine tercih etme anlayışı öne çıkmış arkadaşlar. Evet, bunlar bize neyi gösteriyor? Bunlar bize şunu gösteriyor. Bakın, tarikat isimleri ve tarikatlaşma ve belli prensipler oluşturularak bir takım faaliyetler içerisinde girme anlayışı efendim, 3. yüzyıldan itibaren yani böyle gruplaşmalar oluşmuş demek oluyor. Yine burada daha başka o manada seyliye tarikatı, hafifiye tarikatı, seyyariye tarikatı gibi tarikatların oluştuğunu ve bunların da nasıl özelliklere sahip olduğunu burada ifade ediyorum. Yani bunları e, özelliklerindeki en azından ezber olarak bilmenizde fayda var. Şimdi şu anda manasının tam ne olduğunu bilemeseniz de ama e, özellik olarak bu kelimeleri ezberlemenizi tavsiye ederim. Bu manada arkadaşlar yine klasik dönemden itibaren e, oluşan bir takım tarikatlar var. Onlara da yine buradan bakabilirsiniz. Yani Kufiye, Marufiye, Mansuriye, Ebu Talibiye, Dekakiye, Hereniye, Kasımiye gibi birçok tarikat oluşmuş. Evet şimdi günümüze ulaşan tarikatların arkadaşlar bugünkü adları ve yapılarıyla kendilerine has, evrat, eskar, adab, erkan, teke ve vakıf kurumlarıyla e, oluştukları bu şekilde günümüze kadar ulaşmaları 6. yüzyıl sonrasında e, görülmektedir. Yani günümüzde anlat Nakşibendiye, Kadiriye, Süreverdiye, e, Rifaiye gibi tarikatların bu şekilleri, bu organizasyon yapıları 6. yüzyıldan sonra oluşmuş. Ama dikkat, tarikat 6. yüzyılda başlamış demiyorum. Tarikatlar peygamber efendimizle birlikte başlıyor. Silsileler çünkü şeyler zinciri oraya kadar çıkıyor. Ancak günümüzdeki şekillerini almaya başlamaları böyle bir yapı 6. yüzyıl yani hicri 6. yüzyıl miladi 12. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamış. Şimdi bunların çoğunun silsilesi Evet, bunların çoğunun silsilesi arkadaşlar, az önce de söyledim, Hazreti Ebu geliyor. Hazreti Ali'den geliyor. Hazreti Ebu de geliyor. Ama bazı tarikatlar var ki, onların silsileleri her ikisine de ulaşıyor. Yani mesela, Nakşibendi tarikatının bilinen en meşhur silsilesi Hazreti Ebu ulaşır ama... Bu tarikatın Hazreti Ali'ye giden silsilesi de var. Yani Hazreti Ali üzerinden tabii ki Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Mevleviye, Bayramiye, Zeyniye tarikatları arkadaşlar. Aslında Hazreti Ali'den gelir bunların silsilesi. Ama bunların Hazreti Emi Bekir'e ulaşan silsileleri de var. Az önce aldık bedeviye tarikatının silsilesi e, Hazreti Ali ve Hazreti Enes'e ulaşıyor. Yani Enes bin Malik'ten geliyor ve Hazreti Ali'de de gelen silsilesi var. Şimdi tasavvufi kavramlar arkadaşlar e, klasik dönemde daha sade bir dille anlatılırken sonraki dönemde e, vahdeti vücut, aşk ve marifet merkezli tasavvuf anlayışına dair yeni terimler oluşuyor. Ve bu yeni terimler e, ayrıca eski eskiden kullanılan e, terimlerin manalarına da yeni anlamlar yüklenmeye başlanıyor. Şimdi vahdet-i vücut, varlığı birliği, bunu e, son hafta inşallah üzerinde duracağım. Varlık konusu, tevhid konusu üzerinde. E, vahdet-i vücut tabiri, evet i̇bn itibaren gelen anlayış içerisinde kullanılıyor. Ancak bu tabir, bu kavram, ee, sonradan kullanılmış olsa da e, çok daha öncelerde yani 3. yüzyıldan itibaren bunun karşılığı olan açıklamalara biz tasavuk kaynaklarında rastlıyoruz. Diğerleri de öyle. Vahdet-i Şuhud, efendim, barife, ilahi aşk, barifetullah. Evet bunların açıklamaları da yine e, erken dönemden itibaren karşımıza çıkıyor o dönemin kaynaklarında. Şimdi yine bu dönemde arkadaşlar e, şu kavramlar özellikle dikkatimizi çekiyor. İstimdat, istigase, rabıta, himmet, halife, silsile, silsile demin andık ne demek olduğunu, halife ilgili bir de söyledik. Himmet mesela ne demek? Himmet şeyhin müridine manevi yardım etmesi onunla maden ilgilenmesi demek, şeyhin himmeti, ona dua etmesi efendim veya onu, ona gönülden muhabbet beslemesi gibi çok değişik manaları olan efendim bir kavram. E, rabıta, rabıta arkadaşlar, şeyh ile mürid arasındaki manevi bağı, irtibatı ifade eden bir kelime. E, yani müridin Şeyhine kalben bağlanması, muhabbetle bağlanması ve bu irtibat sonucunda şeyhinden maden etki alması yani feyiz alması anlamında kullanılıyor. Ee, yani bir vaktimiz olursa e, bu rabıta konusunu arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde e, konuşmak isterim. Bak burada mesela bir soru var. Peygamber efendimiz rabıtayı telkin etmiş midir? Rabıta şeklinde isim olmamakla birlikte arkadaşlar, Peygamber efendimizle sahabe efendilerimiz arasında bir rabıta vardır. Adı rabıta olmadan bir rabıta vardır. Nedir o rabıta? Sahabe efendilerimiz, peygamber efendilerimizden asla ayrılmak istemiyorlar onun meclisinde hep birlikte olmak istiyorlar. Peygamber efendimizi çok seviyorlar, kalben ona bağlılar ve peygamber efendimiz de onlara sevginin ölçüsü olarak kendilerinden daha fazla peygamberimizi sevmeleri gerektiğini söylüyor. İşte rabıta bu arkadaşlar. Yani kalben irtibatı koparmamak ve onu kendinden de fazla sevecek kadar onunla yakın irtibat içerisinde olmak. Bu manada Ramıta daha sonraki dönemlerden çok daha ileri boyutlarda Ası sadette yaşanan bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet, zamanımızda Ramıta yaparken şeyin fiziki özellikleri tasvir ediliyor. Bu doğru mudur? Ee, ben şimdi rabıta içine çekiyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu sonra konuşacağım e, dedim ama bu soru çerçevesinde bir iki kelam edip geçeyim. E, arkadaşlar e, esas olan rabıtada e, evet şeyhine karşı e, şeyhine karşı e, muhabbet ve bağlılık da bulunması ve tabi ki Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi e, huzurda ol, olabilmektir. Yani sohbet halinde şeyhin huzurunda olabilmektir. Ama biliyorsunuz Peygamber Efendimiz zamanında da e, sohbet bir devam ediyor. Sonra herkes evine ayrılıyor. Evine ayrıldıktan sonra evet, peygamber Efendimizden ayrılmanın hüznünü, acısını hissettiklerini söylüyor sahabe efendilerimiz. Sürekli onunla beraber olmak istiyorlar. Hatta bu usta uyarı geliyor. Yani peygamberin de ihtiyaçları var. Onun, evine oturuyorsunuz ve ayrılmıyorsunuz şeklinde. Şimdi e, ama ayrı duramıyorlar. Ayrı ayrı kaldıklarında Peygamber Efendimizi akıllarından çıkartamıyorlar. Evet şimdi işte arkadaşlar rabıta dediğimiz şey. Eğer şeyin huzurunda bulunabiliyorsa tamam. Bulunamadığı zamanlarda şeyhi şeyhi gönlünden çıkartmıyor, çıkartamıyor. Muhabbetinden dolayı onun hayalini içinden çıkartamıyorsa rabıta devam ediyor demektir. Fiziki olarak bunun özelliklerini hayal edebilir. Evet bu muhabbetten kaynaklanan bir şeydir. Yani bir kimseyi hayal etmenin bir sakıncası yok. Annenizi, babanızı çok seviyorsanız onu da hayal edebilirsiniz. Hatta resmine bakar, resmine ellerinizin üzerine sürer, çerçevesine onu o şekilde ona muhabbetinizi de izhar edebilirsiniz. Yani burada evet bir kimsenin e, muhabbetini ortaya koymazsa dediğinde bu şekilde fiziki özelliklerini hayal etmesi de bir rabıtanın bir parçasıdır. Evet bu da olabilir. Evet şimdi e, istigase evet istigase ve istimdat bunlar da arkadaşlar yine e, üzerinde birazcık daha geniş durulması gereken kavramlar ama şimdilik e, sadece size özellikle kısa anlamını vereyim. Şeyh'ten manevi, maddi ve manevi yardım istemek. İstigase yardım e, efendim istemek. İstibdat da yine yardım istemek demek. E, bedet istemek. Maddi ve manevi yardım olabilir. Dolayısıyla bu da yine tasavvufta şeyhin kendisine yardım edeceğini, manet yardım edeceğini Efendim, maddi ve man, manevi yardımın esirgemeyeceğini düşünen, inanan mürit, şeyhinden bu manada yardım da isteyebilir. Ama orada şöyle bir espri var. Yardım derken, yardımın doğrudan şeyhten değil, Allah'ın izniyle, şeyhe verdiği yetkiyle Allah'tan geldiğini, yani son tahlilde yardımın Allah'tan geldiğine inanmak gerekir. Yardımı doğrudan Şeyh'ten geldiği olarak kabul ederseniz bu şirktir arkadaşlar. Ee, hiçbir hususta sadece şeyhin yardımı değil, dünyevi herhangi bir işlerinizde de yardım eden Allah'tır. Maddi olarak karşınızda bir kişi olsa bile, yani ''İyyâken âbudû ve iyâken estâîn'' ''Biz ancak senden yardım isteriz.'' E, diye ifade edildiği için e, maddi, Dünyevi işlerde de arkadaşlar bizim yardım talebimiz e, insanlardan olsa da e, aslında onun biz gerçekte Allah'tan geldiğine inanırız. Yoksa inanmaz ve böyle kabul etmezsek orada da şirket düşeriz. Yani mesela bir kimse çalışıyor, para kazanıyor. Bu paranın gerçek sahibi Allah'tır. Yani rızkı veren Allah'tır arkadaşlar. Sadece o patronu, parayı veren iş sahibini vasıta kılmıştır. Buna inanırız. Buna inanmaz da benim paramı falanca veriyor, rızkımı da o veriyor dersek, bunu hakiki manada kullanırsak, mecaziliği de hakiki manada kullanırsak şirke düşmüş oluruz. Keza doktora gittiğimizde şifayı doktor vermez. Beni falanca doktor iyi etti demek benim iyi olmama sebep oldu demektir. Yoksa iyi eden Allah'tır, şifayı veren Allah'tır. Eğer e, Allah değil de doktordur derseniz, hakiki manada doktora bunu nispet ederseniz o zaman evet onu Allah yerine koymuş olursunuz. Aynen bunun gibi manevi yardımlar da böyledir. Yani şeyhden yardım istiyor ama gerçekte o yardımın Allah'tan geldiğini, şeyhin bir doktor gibi, bir patron gibi bir arada vasıta olduğunu kabul etmek kaydıyla bu yardımı da talep edebilecek demektir. Evet şimdi tarikatlar arkadaşlar. Tarikatlara baktığımızda e, Allah bize şah damarımızdan daha yakın e, istibdada ihtiyaç var mıdır? E, peki bunu da söyleyeyim. E, vaktim daraldı ama Şimdi arkadaşlar Allah bize şah damarımızdan yakın doğru. E, ama biz Allah'a yakın mıyız? E, bir de ona bakmak lazım. Yani e, Allah'ın bize yakın olması doğrudan bizim ona yakın olmamız anlamına gelmiyor. Çünkü Allah'ın yakınlığı fiziki yakınlık değil. Bizim her şeyimizi görüyor, biliyor, e, takip ediyor. E, biz de ona yakın olabilmek için Allah'ın bizi her an gördüğü, efendim, bildiği, duyduğu duygusunu canlı olarak yaşadığımızda bu yakınlık oluşacak. Bu yakınlıkla birlikte yine biz mesela rızkı doğrudan, şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'tan istemeyiz. Yani Ya Rab bize bir sofra indir, yemek yiyelim demeyiz. Ne yaparız? Çalışırız, ekmeğimizi alırız, soframıza koyarız ama bunu Allah verdi deriz. Yani son tahlilde. Bak bize çok yakın ama yine biz vasıtaları kullanırız. Çünkü böyle yaratmış Allah. Aynen onun gibi arkadaşlar. Yani e, bu yakınlık doğru Allah'ın Bizi her şeyimizi bilmesi, halimizi görmesi anlamında bir yakınlıktır. E, ama işte biz yine Allah'la e, bu yakınlığa rağmen vasıtalar kullanırız. Ama bir öyle insanlar olabilir ki doğrudan gökten sofra ister de sofra inebilir. Yani vasıtasız kendisi rızık inebilir. Bu kerameten olur. İşte o zaman siz de Allah'a şah damarından daha yakın olmak gibi bir yakınlığı peyda ettiğinizde, bu olacak demektir. Ee, hemen hemen aynı arkadaşlar. Bu istimdatla istigase e, aynı e, manalardı. Yani aradan nüans var ama siz aynı yardım talebi manasında kabul edebilirsiniz. İstimdat medet kökünden geliyor. Öbürü de yine yardım kökünden geliyor. Gavs e, kelimesi de buradan e, çıkmıştır. E, o manada kullanılıyor. Evet. Şimdi Büyük tarikatlara baktığımızda arkadaşlar bu tarikatların kadiriye, kubak kuruldukları yerler ve kurucular var. Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi şu şu anda sayacağım tarikatlar kurucuları ve kurulduğu yerler önemli. Ezberlemenizi tavsiye ederim. Ee, kadiriye tarikatı Irak, Bağdat'ta kurulmuş. Nifaiye yine Irak'ta, Süreverdiye Irak'ta, Sadieye Suriye'de, ee, Efendim Yeseviye Orta Asya'da. Dakşibendiye Orta Asya'da, Kübreviye Orta Asya'da, Medyediye Kuzey Afrika'da kurulmuş tarikatlar. Evet, evet. Son arkadaşımın açıklaması, maddi işleri vesileler olduğu gibi, manevi işlerde de vesileler olur. Yeter ki vesileler Allah yerine konmasın. Zaten böyle, işlerimiz böyle yürüyor. Evet, şimdi tarikatlar arkadaşlar, tarikatlar belli bu zikirleri belli merkezlerde, belli mekanlarda, belli evlerde yani binalarda yapıyorlar. İşte bu binalara biz tekke adını veriyoruz. Ta ikinci yüzyıldan itibaren bunlar var. Ee, Hanke adıyla adılıyor. Savbaa, Düveyre ve Ribat adlarıyla adıldığı oluyor. Sonraki dönemlerde yaygın olarak bunlara tekke deniyor. Efendim, tekkeler çoğlu tekaya, e, tekkeler e, merkez tekke ve daha küçük tekkeler şeklinde ayrılıyor. Merkez tekkelerin adı arkadaşlar Asitane veya Derya, yani bir tarikatın merkez tekkesini ifade ediyor. E, dolayısıyla Asitane denildiğinde burada merkez tekke kastedildiğini anlayacaksınız. yine i̇şte merkez tekkelerde o tarikatın kurucusu olan Pirin e, kabri olabiliyor. O zaman ona e, o kabirden dolayı makab pir, huzuru pir veya pir evi gibi isimler e, veriliyor. Bu tekkelerin küçüklerine de e, zaviye adı veriliyor. Bakınız burada da özellikle belirteyim. Yani küçük tekkelerin adı zaviye olarak geçiyor genellikle. Şimdi tarikatlar içinde arkadaşlar bazı tarikatlar bu tekke adı yerine kendi farklı isimler kullanıyorlar. Mesela Mevleviye Tarikatı, kendi merkezleri için Mevlevi Hane adını kullanıyor. Kadiriye Tarikatı, Kadiri Hane adını kullanıyor. Evet, bunlarla da karşılaşıyoruz. Şimdi, tarikat merkezleri, tekkelerin varlığını sürdürmesi nasıl oluyor? Tabii ki yardımlarla ve vakıf gelirleriyle oluyor. Ve bu tekkelerin etrafında arkadaşlar zamanla kütüphane, dershane, revak, hastaların tedavi edildiği revir, misafirhane, ambar, bahçe gibi birimler ekleniyor. Yani bir külliye haline dönüştürülüyor bunlar. Bazı zamanlar ihtiyaç olduğunda bu tekkeler medreselerin görevlerini de üstlediğini görüyoruz arkadaşlar. Ve buralarda tarikat eğitimi yanı sıra, tefsir, hadis, fıkıh, akait, Arapça grameri gibi özel dersler verildiğini biliyoruz. Osmanlı döneminde o tekilerdeki şeylik yapan kişiler, yani meşayi kiram, kendilerini tasavvuf ilminin yanı sıra tıp ilminde, astronomi, musiki, bestekarlık, hattatlık, takkaçlık, çiçekçilik gibi ilim, sanat ve meslek dallarında da geliştiriyorlar. Ve şehirliğini üstledikleri tekkeleri adeta dergah olmasının yanı sıra güzel sanatlar mektebi, efendim şifahane gibi bir takım fonksiyonlar icra eden mekanlar haline dönüştürüyorlar. Buralarda yabancılara, yolculara ve hastalara çeşitli hizmetler veriyorlar. Bunun da birçok örneğini biz özellikle Osmanlılar döneminde biliyoruz ama sadece Osmanlı'ya mahsus değil. Diğer e, İslam ülkelerinde de bu fonksiyonlarını icra ettiklerini biliyoruz arkadaşlar. Evet size bu akşam çok özet olarak tarikatları, e, belli isimler, silsilelerini ve eğitim e, verdikleri mekânları, tekkeleri anlatmaya çalıştım. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.